Milli Piyango İdaresi'nde mühendis olarak atandım. Milli Piyango İdaresi'nde çalışmak haram mı? Bilgi verir misiniz hocam? Evet, tabii Milli Piyango kumardır, haramdır. Dolayısıyla yani inanan insanların, mümin insanların bundan uzak durması gerekir. Böyle bir şeye girişmemek lazım. Hayır niyetleri olsa bile kazandığım zaman fakire tasadduk edeceğim. Cami yapacağım. Zaten yapılmaz cami bu parayla. Böyle bir niyet olsa bile... Bu şekilde bir bilet alıp Milli Piyango'ya iştirak etmek doğru değil. Dinimizde bir esas vardır. "Velâ te'âvün alel ismi vel Bir şey günahsa o günahı yapmak, o işi yapmak günah olduğu gibi o işe destek olmak da günahtır. Dolayısıyla Milli Piyango idaresinde bir insanın mühendis olarak çalışmasının uygun olmadığını söyleyebiliriz. O kardeşimiz gitsin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan rivayet edilen bir hadis var. "Men terake şey'en fil harâm, nâlehu fil halâl." Kim Allah rızası için haramı terk ederse ona helalde ulaşır. Bu müjde var. Dolayısıyla bu müjdeye inanarak gitsin rızkını başka yerde arasın kardeşim. Kurum değiştirsin diyelim inşallah. inşallah.